Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Bugün dört kişiyiz stüdyoda İpek Akpınar da bizle beraber. Günaydın. Günaydınlar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulur. Volkan. Hoş bulduk. <gülüyor> evet Volkan. Volkan şöyle diyelim yeni bir kan. Aramıza katıldı. Artık bazı programları... Artık eskidi o. Evet doğru. Yani konuk olarak eskidi. Evet. Artık aramızda sunucu ve programa katkı koyacak. On Keyifliyiz o açıdan. Ee, Teşekkürler. Hayırlı olsun. Volkan Çok ol. <gülüyor> Evet bugün e, hemen sana pas vererek başlayayım. E, nelerden bahsedeceğiz? E, küçük bir anonsla başlayayım hemen. Tamam. E, herkes öncelikle günaydın. E, şu anda... E, ...az önce geldiğim için devam eden bir süreçten bahsediyorum, mutlulukla bahsedebiliyorum. Ee, bildiğiniz üzere Tasarım Bienalinin iki ana mekanından biri olan Galata Rum Okulu ile ilgili bir gelişme var. Ee, bir atölye çalışması yürütülüyor Hollandalı ve Türk mimarlarla beraber. Ee, yakın zamanda e, okulun e, Rum Cemaat Okulu geri almıştı hı hı. ve bu konuda ciddi ve e, heyecanlı bir tutum içerisindeler. E, artık bundan sonra umarız bu güzel süreç devam eder, açık bir şekilde devam eder. Hı hı. Mümkün olduğunca kentin katılımıyla devam eder ve bu güzel bina kente faydalı bir şekilde kazandırılır. Harika. Yani bir tek o yani, gayrimüslim vakıflarının şeyleri değil de yani bütün vakıflarla alakalı aslında Tabii. pek çok Tabii. proje üretilebilme ihtimali var. Bu yapılan çalışma yani nasıl örgütlenmiş olursa olsun bütün diğer projeler içinde aslında ilham emsal, verici, emsal, emsal teşkil edebilir. Ben bütün çocukluğum o okulun önünden servise binmekle veya servisten inmekle geçti. Hep kapılı kapılar ardında olağanüstü bir kapı. Çocuk ölçeğini çok aşan bir kapı o ama o hep kapalı bir kapı. Gizemli işte orada orasıyla ilgili bir sürü çocuk aklıyla hurafeler, gizemli <gülüyor> hikayeler ürettiğimizi falan hatırlıyorum. Bir kere Biennale'de kapının açılması hı hı. çok önemliydi. Ben çok önemsiyorum mekan olarak onun tercihini. Artı şu anda çok özel bir workshop ve uluslararası çok katılımlı, şeffaf yani kendi içinde bu kadar çok sesin olması. İnşallah evet. Aralık sonuna yılbaşına daha geniş bir toplulukla paylaşacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Evet inşallah. Bugün konuğumuz Batu. Evet. Ama bir tek Batu değil galiba. <gülüyor> <gülüyor> Elinde bir şey var. <gülüyor> Batu daha doğrusu bir, iki bir te evet. aslında te temsilen buralarda. Hı -hı. Ee, i̇sterseniz küçük bir şey vereyim. Harika ee, olur. Evet. İlk sunucu olduğum, sunuculardan <gülüyor> birisi olduğum programda çok özel bir dostum yanımda. Ee, Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki özel daha dostumla birlikte yaptıkları... E ...Batu Kepekçioğlu, Bora Yasin Özkuş ve Ali Paşoğlu ile birlikte yaptıkları... ...ve bu Tasarım Biennali'nde e, görücüye çıkan bir çizgi roman çalışması. Hı. Ama bu bildiğimiz çizgi romanlardan değil. Nasıl diyelim Batu, mimarlığın ve kentsel dönüşümün çizgi romanı mı? Yoksa daha başka evet, bir şeyler mi? karamsar bir çizgi roman. Ee, çok böyle... <gülüyor> dakika bir gorbille girdim. <gülüyor> Süper kahramanların olmadığı... Kötü adam sayılabilecek, kentsel dönüşümde kötü aktörlerden biri o sayılabilecek mimarların e, kahramanı olduğu, iki mimarın kahramanı olduğu bir çizgi roman. Aslında bu iki mimarda çok ana akım, bu işin içinde e, yer alan profilleri temsil ediyorlar. Onlardan biraz bahsedebilirim belki. Hı hı, ee, evet. Bir tanesi Faruk Kara, iş bitirici, iyi bir tasarımcı ve e, biraz hırslı bir karakter ama iyimser bir karakter. Hı -hı. Para hırsı gözünü bürümemiş veya o bunun farkında değil daha. Çok tanıdık geldi. Her şeyi <gülüyor> mimarlık için yapıyor. Her, her şeyi insanların iyiliği için ve güzel bir kent için yapıyor. Her şeyi biliyor mu peki? Her şeyi bilmiyor. Biz e, öyle bir karakterde olsun şey istemedik aslında. Her şeyi bilmiyor ama iyi. Ama e, daha genç tabii daha toy. Kırk yaşında sayılabilecek. Kırklarında. İşte. E, iyi. Uzmanlarla Yani işini bilen uzmanlarla çalışılırsa bu işin doğru bir süreçte ilerleyebileceğini düşünüyor. Her şeyi mimarların yapabileceğini düşünmüyor. Ama e, her şeyi organize eden, hı hı. fikir verenlerin mimarlar olacağını düşünüyor. Ve kendisi yapmazsa bu işin daha kötü olacağını da düşünüyor. O yüzden her İyice şeyin içinde tanıdık. gelmeye başladı. <gülüyor> Her şeyin içinde olması gerekiyor. <gülüyor> Olmazsa bu işler iyi gitmeyecek. Bir dakika şu adama bir bakabilir <gülüyor> <gülüyor> Mimarlık dışından bizi dinleyenler varsa mimarlar hakkında çok net fikirlere sahip oldular. İkinci karakter e, Deniz Tan. E, doktorasını bitirmiş bir akademisyen. E, Deniz Tan göre biraz karamsar hı hı. bir karakter. Ekolojiyle ilgileniyor, her boyutuyla ilgileniyor. de bu e, ekoloji çerçeveden bakıyor. E, ve bu yani kastettiğim ekoloji aslında operatif bir ekoloji de değil. Hı -hı. Bütün var, varlıkların bir arada yaşayabilmesine dayanan bir ekoloji. Ve kentlerin e, habitatı olduğunu düşünüyor. Koy bir de. Peki şey gibimi Şimdi doktorasını bitirmiş dedin, öbürü kırklı yaşlarında dedin. Sanki e, aynı kuşağın iki farklı yöne savrulmuş mimarları gibiler mi? Hani bu konu hiç... Arkadaşlar mı? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, birbirleriyle fikir alışverişi içindeler. Her şeyi açık açık konuşabiliyorlar mı? Her şeyi ha? açık açık konuşuyorlar. Çok samimiler. E, yani Deniz de aslında bir tasarımcı ama Faruk gibi piyasaya girmiş durumda değil ve... E, aslında Deniz'in hikayesinden çok bahsedemedik burada ama Deniz e, doktorasıyla e, yükselişe geçeceğini beklerken yurt dışında aslında bu doktoranın çok da e, yenilikçi olmadığını fark ettiği için Türkiye'de kalıyor. <gülüyor> Ve ondan sonra da e, kendi için iyice kapanmaya başlıyor diye konuşmuştuk ama onu çizgi romanda çok bahsedecekti. Deniz sen misin Batu? E, Deniz ben değilim. <gülüyor> İstersen uzan bir psikanalize başlayalım <gülüyor> burada. <gülüyor> Yok, Deniz, ben e, Deniz hakkında tabi biz üçümüz de yazar yani senaryo yazan kişiler olarak e, çok yani İtü'deki insanlardan beslendik kimler olabilir diye burada isim vermeyeceğim ama yayından sonra size e, kim olduğunu. Herkes olabilir, herkes olabilir. <gülüyor> evet. Öyle bir. E, Söyleyeceğim. Faruk Kara tipolojisindeki dostlar fakülteye geldiklerinde hepimizi öyle bir naif pozisyona düşürdükleri için hepimiz olabiliriz. Evet. E, Faruk da Deniz'le konuştuğu zaman aslında naif kalıyor çizgi romanda. Çünkü Faruk e, fark edemiyor bazı şeyleri. Ama e, Deniz'in de kendine göre naiflikleri var ki çizgi roman içinde bu yüzden dayak bile yiyor. Hı hı. Yani korumaya çalıştığı veya e, kolladığını düşündüğü insanlarla da iletişim kuramayacak kadar e, kendi içine kapanmış bir durumda. Ya ben araya girip bir şey sorabilir miyim? Bunun devamı gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> düşünüyor musunuz öyle Bu bir şeyi? Bu dizi şey film bile olabilir. Hayır, çünkü yani sen anlatırken aslında karakterlerin derinliği hani o bir şekilde ortaya çıkıyor. Orada yazılmamış olsa bile kafalarda evet. onun var olduğu ve zaten güncel bir durumun üstünden de ilerlediği için o karakterlerin hı hı. pek çok pozisyona gire yani pek çok duruma girebilmesi başlarına pek çok şeye gelebilme ihtimali ve buna benzer pek çok aslında fasikülün üretilmesi olası görünüyor ve heyecanlı da yani bunun Aynen. kendi bir zümresinde olacak yani bu mümkün ama aynı yazar kadrosuyla değil e, fakat farklı yaz, e, yazar kadrosuyla bu e, sürdürülebilir hı hı. Biz de aslında düşündük ama süreç o kadar zorlu geçti ki. Ee, biraz onu da zaten açmak lazım. Şimdi e, belki şu konudan git, gitsek de fena olmaz. E, sizler üçünüz de mimarsınız. E, evet. Ve mimarlık yapan insanlarsınız. Hani eğitiminizin dışında. E, hani bir, nereden aklınıza geldi çizgi roman yapmak? Çünkü mimarlıkta çok görmediğimiz bir şey. Hı -hı. İkincisi, e, çizgi roman sürecinde de siz kendinizi... Arkadaki senaryoyu ve karakterleri belirleyen yani aslında mimarlık formasyonunun çok dışında bir rolde buldunuz. Bütün bunlar nasıl ilerledi? Sanki biraz yorulmuş gibi gördüm bugünkü konuşmandan. Hani yıpratıcı bir süreç miydi? Neler bir de, kattı? Bir de ve, çizerler herhalde. Ve tabii ona da geleceğim. Çizerler kimdi? Nasıl bir süreçte yaşadınız? Diyaloğunuz nasıldı? Hani böyle bunlardan biraz bahsedelim. Ve yavaş yavaş o şey süreci de şey yapmaya başlıyorum. Peki bu soruların cevaplarını acaba o güzel müzikten sonra alsak? Önce müziği patlatsak? Ben de biraz düşünmüş olurum. Tamam, Batucum sen seçmiştin. Evet, David Bowie'den The Man Who Sold The World. I spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Gaze gaze, we a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago house Öncelikle ilk sorudan başlayayım ben bu e, çizgi romanı nasıl seçtiğimiz bir mecra olarak. Bu e, sürece girdiğimiz zaman bir taraftan korkuyorduk çünkü bir BNL'e gönderilebilecek işler yani ilk aklınıza geldiğinde işte video çekebilirsiniz, hı hı. yazı yazabilirsiniz belki, fotoğraflar olabilir, e, interaktif oyunlar olabilir. Evet. Eğer çok zorlarsak belki bir kavramsal sanat çalışmasına kadar gidebilirdi. Hı hı. Bunların hepsini düşününce tüylerimiz diken diken ol, oluyordu zaten. Ee, daha <gülüyor> önceki e, süreçlerden dolayı da yani ben uzun zamandır BNL'lere gitmiyorum. Hı hı. E, çok sıkıldığım için belki bir ön yargı bu. Çok ya da bir... tekrarladıklarını mı düşünüyorsun? Artık anlayacak enerjim yok yani işlerin e, işler... Gördüğüm zaman beni heyecanlandırmıyor. Kendisine çekip onlara ilgi e, harcamamı, enerji harcamamı sağlamıyor. Belki okusam hepsinden bir sürü şey öğren öğrenmek de demeyelim de... ...hayatında beni başka yöne sürükleyebilecek şeyler çıkabilir. Ama gittiğim zaman bir göz ucuyla geçmekten, yani önlerinden geçmekten daha fazlasını yapamıyorum maalesef. Ve artık birilerinin beni sürüklemesi gerekiyor bir sergiye giderken. Belki de o yüzden çizgi romanı yani o e, o karakterde bir ürünü evet. tercih etmek. Evet buna... yani bunların hiçbirini yapmayalım ne yapalım derken e, Bora çıkarttı cep telefonundan. Astor Repolip diye bir mimarla ilgili bir çizgi roman yapılmış hmm. dedi. Bir çizgi roman yapalım dedi. Bunlar, bunların hepsinden farklı bir şey dedi. Tabii. Hiç Yepyeni bunları, bunları, bir evet. bizim için. Biz, biz o kitabı Arzu Erdem'le Arzu yaptığımız konuşmuş. programda Şahane biraz... Şahane bir kitap. Büyük konu ihtimalle e, yani Bora'nın adına konuşmak gibi olmasın ama... ...Bora e, beni affetsin eğer yanlış söylüyorsam. E, Arzu Hanım'dan görmüş olabilir. Hı hı. O ara yani geçen sene bu zamanlar çok gündeme gelen bir şeydi. Hı hı. Ben Astor Yopolip'i görünce bu tarzda bir şey olmasın diyemedim. Çünkü... E, ...benim hayalimdeki böyle bir şey değildi. O tabii böyle biraz daha renkli... ...başka Hı -hı. bir dünyadan kesit... Evet. ...şimdi elinde tuttuğum biraz daha... ...protes ve dramatik. dramatik. Evet. Yani benim, ee... Orada bir de... ...mimari temsiller daha fazla evet, aslında... Evet, evet. Yani. Yani ...özellikle evet. bazı şeyler... Evet. ...o evet. mimari şeye uydurulmuş Ve renkli gibi. bir dünya, evet. yani mimarlık, renkli bir dünya... Hı -hı. ...ama burada zaten... ...kentsel dönüşüm, sözde... ...kentsel dönüşüm aslında... ...talan ve rant sürecinden evet. bahsediyoruz... Biz o tam öyle ben ben demeyeyim de bütün ekip olarak bu işin tam talan verant olduğunu e, düşünmüyorum. O kadar karamsar değilim. Bunu e, Biennale'deki söyleşide de biraz dile getirmeye çalıştım. Hı hı. Bu e, süreci tamamen talan verant olarak bakarsak işi e, yani tartışılmaz hale getirebiliriz. Ama hı hı. evet yani birkaç örnek sayacak olursak tarla başını. Fener Balatı Taksim Hanım. Taksim hakkında çok bir bilgim yok O yüzden ne desem doğru olmayacak Ama bu iki örnekte de Orada yaşayanların başına neler geldiğini Okuduktan sonra ya yani bu Bunu nasıl insanlar tepki göstermedi Diye düşünmemek Elde değil Peki ve, siz bütün bu hava Yani kentteki ve mimarlık ortamındaki bu havadan Da etkilenerek tabi ki bunu konu alarak ...bu senaryo ve karakterler üstünde... Evet. Ee, ...işi geliştirdiniz... ...hikayeyi evet. geliştirdiniz... ...bunu yaparken özellikle... ...yargılamamaya çalıştık... ...ve bu iki aktörün e, olmasının... ...sebebi de... ...hem işte e, Fener... ...yo Fenerbalat'ta değildi... ...Sulu Kule'deki süreçte... Hı hı. ...Aslı Kıyak İngi'nin... E, ...karakterini düşünerek... E, ...Fenerbalat'ta Emre Arolat'ın... ...yaptığı şeyi düşünerek... ...yani onlar... E, Sürekli böyle davranmak zorunda, sürekli böyle bir direniş içine girmek zorunda değil. Ama böyle bir örnek vermeleri bile yani onların kişiliklerinden, karakterlerinden bağımsız olarak bizim için önemli referans noktalarıydı. Hı hı. Ama biz burada tabii ki sadece Emre Arolat'ı veya Aslı Kıyakin'i düşünerek yapmadık. Onların hayatlarından bir kesitti, bir, bir tavrı bir örnek olarak alıp, referans olarak alıp aslında isimler özelinde iş spot altına çıkıp da tartışılıyor ama genel olarak her mimar, herkes demiyorum da yani pek çok mimar dediğin pozisyonlara girip çıkmak zorunda evet. kalıyor. Evet. Yani o kişilerin özelinde bunlar duyulur hale geliyor doğal olarak. O kişilerin evet. ürettikleri iş hacimlerinden işte ne bileyim PR çalışmasıyla yaptıkları duyurulardan vesaire ama... Tam da aslında mimarlık ortamı hep seni o pozisyonlara girmek çıkmak ya da pozisyon almak durumunda bırakıyor zaten. Yani ölçeği değişiyor işte. Evet. Yine de bir şekilde ve her işte aynı kararlılığı veya aynı pozisyonu almanız mümkün olmuyor. Hı hı. Biz bu çizgi romanı başlarken biraz da bu mimarların kaypaklığından bahsetmek istiyorduk. Hı hı. Yani her gittikleri yerde. Kötümser bir söylem üretip kentsel dönüşümle ilgili alt, aslında alttan alta beni çağırsanız bu işler bakın ne kadar güzel olacak evet. e, sözü var. E, orada bir vaatte bulunuyorlar. Hmm. Ben bunu aslında yadırgamıyorum. Yani bu bir taraftan da mimarlık yapmak üzerinden kendini var eden bir meslek olur. Evet yani bir mimarın dört sene eğitim aldıktan sonra mimarlık yapmamasını istemek. Bana çok garip geliyor veya başka bir meslekte bir insanı düşünün. Ondan mesleğini yapmamasını istiyorsunuz. Hı hı. Bu, bu tartışma o yüzden o insanların kentsel dönüşüme girmemesi mi e, yani işlerini yapmaktan vazgeçmelerini istemekle çözülecek bir şey değil. Hı hı. Ee, ben kentsel dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir de zaten yani olan oluyor bir şekilde Tabii, esas evet. mesele. Bütün tartışma ve pazarlık kanallarının açık tutulması Hı -hı. aslında. Belki de evet, olması gereken evet. esas mesele o ve yani. Bazı yapıları çünkü... çarp çıkmaması. Evet. evet yani çünkü birileri onu yapacak, birileri itiraz edecek, birileri daha iyi yapılması için şeyde bulunacak. Birilerinin oradaki değer dönüşümünden yeterince karı almadıkları için Hı -hı. onu durdurmaya çalışmaları gibi motivasyon olacak. Çok çok zeminli bir şey bu. Yani tek bir zemin de yok yani tek bir yere de basmıyorsunuz. E esas mesele burada her şeyi yönetmeye çalışıp sesleri kesmemek, yöntemlerini evet. mümkün olduğunca geliştirebilmek. Bir de, bir de bizim mesleği baştan itibaren değiştirmeye başladı. Yani burada Batu'nun açtığı Oo. kaypak meselesi de çok önemli. Yani Hı -hı. bütün kent değişirken mimarın rolü nasıl sabit kalsın? Evet. Nasıl o duruşunu sabit bir hale Hı -hı. getirsin? Aynı. Yani bütün bunları başarması çok zor. Evet doğru o. Kaypaklık meselesi bir taraftan başka yerlere de varıyor. Biraz çalışılmış bir kötümserlik var Tabii. Ben burada Batıya kesinlikle katılıyorum. Çünkü o kötüm senin arkasında aslında şu var. Ben olmasaydım da başkası mı yapsaydı aslında? Hı hı. Her zaman bu mimarın aynen İpek Hoca'nın da dediği gibi... hikayesi yapma evet. hikayesi, fark yaratma hikayesinin bir parçası. O mitosun parçası. Tabii. Yani korbüze İstanbul'a geldiğinde, o silüeti çizdiğinde... ...bana nostaljik bir gözle baktığını düşündüğünü so söylüyor ilk önce. Ee, ama aslında orada silüet gidecek ve ben... Hı -hı. Daha gittikten sonra nasıl olsa gitmek zorunda Hı -hı. benim e, isteğim dışında gidecek bu günümüze uyarlayacağım çağdaş bir şekilde. Mektup yazıyor yani Tabii. devletin başına ben geleyim sizin, evet. size iş yapayım diyor iş Tabii. istiyor. Bir de yani sadece Türkiye üzerinde değil dünyanın pek çok evet. yerinde mimarların böyle aldığı pozisyonlar hı -hı. da var biliyoruz hepsini. Zaman azaldığı için ben şeye dönmek istiyorum yani çizerlerden istersen hızlıca evet. bahsedelim. Ee, hem bir tanıtalım onları Tabii. hem de o süreç nasıl gitti. Mustafa ee, Karasu ile Şerif Karasu e Yıldız'dan mezunlar. Biz, Kardeşler bu, mi? E, ikizler Biz ha. onları... Bu arada küçük not yani ben şahsen çok başarılı buldum çizimleri. Evet. Hı -hı. Sanırım sizler de aynı evet. fikirdesiniz. Bir de demoları görseydiniz demek istiyorum. <gülüyor> Tabii daha uzun süreli yani günde bir sayfa çizerek yaptıkları bir demoydu Hı -hı. bu. Burada iki veya üç sayfa çiziyorlardı günde iki kişi çalışarak. E, çizerlerle çalışma konusunda e, bazen sıkıntılarımız oldu ama ilk defa çalıştığımız için süre kısıtlamaları olduğu için sonlara doğru bütün her şeyi bir standarda çekmeyi başardık. İki hmm. tarafta uzlaşmayı sağladı. iletişimi kolaylaştırdı. Ve bundan sonraki süreçlerde de artık bir iş yapılırsa bunun daha kolay yapılabileceğini düşünüyorum. Yani tamamen vazgeçmek gibi bir duruma girmedik aslında. Öyle durumlar da oldu çünkü. Hiç işlemediği, hiç beklemediğimiz çizimlerin, karakterlerin ...geldiği durumlar oldu. Ama bir şey tavsiye edebilirim buradan. Ee, bundan sonra <gülüyor> bir çizerle çalışacak... E, ...mimarlara... ...öncelikle kafalarındaki... ...karakterleri... E, ...ve sahneleri, storyboardları hazırlarlarsa... ...hiç e, problem yaşamazlar. Film dönüşte. yönetmenliği... ...kimliğini bırakmadan Evet mi? yani... E, çizimle, e, ...senaryodan önce karakterleri konuşup... ...onunla e, karakterleri... ...çizerlerle beraber oluştururlarsa... Hiçbir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Bence harika bir de mecra olarak da öyle evet. yani. Gerçek olan şeyi çizgi roman karakter çizgi roman diliyle tekrar onunla karşılaştığın zaman gerçeğe tekrar bakmak Aynen. ihtiyacı hissediyorsun. Hı. Ya da mesela fantastik bir çizgi roman okuduğun zaman o fantazmanın içerisine fantezinin içerisine giriyorsun ve beynin daha değişik bir şekilde çalışıyor. Bunda da bu çizimle gerçek hayatla karşılaşınca iş yine o coşkunluk durumunu dönüyor yani. Bence şey de önemli. Çizgi roman formatında bunun Biennale gidip hı hı. oradan alınıp hı hı. yanında taşınabilen, başkalarıyla evet. paylaşabilen bir eşya olması. Yani Biennale'nin dışarı taşması, sunumun evet. dışarı taşması. Yani evet. o mesafeyi de azaltması ve bunu aslında çizgi roman gibi artık klasikleşmiş ve çok tanıdık gelen ve belki de Hani pek çok insana o mimari temsiller, o diyagramlar, onların içine girmek çok zor gelebilir ama böyle bir çizim Aynen, içine girmek tanıdık, çok daha, daha tanıdık. Daha halk ve günlük yaşamdan evet, bir şey. Evet, evet, bir yandan klasik bir yanı var. O yan çok güçlü. Batu'nda anlattık bütün süreçleri zaten onun içinde. Öbür taraftaysa Biennale'nin o demin bahsettiğimiz... ...iletişim problemini bir nebze kıran bir araç olmuş. Hı hı. Bu açıdan da çok başarılı buldum. Elinize sağlık diyorum ben. Evet. Ne yazık ki... Merakla devamını bekliyoruz. Bu töz... Ona ne yazık ki değil tabii ki. Tö töz, <gülüyor> tepe'nin çünkü. devamı gelsin istiyoruz evet. son olarak. Ve görmek isteyenler için... ...İstanbul Design Tasarım Bienalinde pardon. Hemen girişte. Hemen girişte. <gülüyor> evet. Hangi binalarda? İkisinde de var mı? Yok. Sadece İstanbul Modern'de... Iı, ...ışıklı ıı, kutuların içinde yer alıyor. Bitmeden alın diyorum. Bin tane de yeni bastık. Ha çok Şenhani. güzel, harika. Şahane. Çok Ellerinize güzel. Sağ Elinize sağlık. Çok teşekkürler. sağlık. Çok teşekkürler geldiğin için. Volkan sana da teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bundan sonra sesini daha çok duymak istiyoruz. Aynen. İyi günler diyoruz. İyi günler. Haftaya görüşmek üzere.